Hanım Sahabiler Peygamberimizin Hanımları Eser Mustafa Eriş Seslendiren Emrullah Uzun İlk Müslüman. Resulullah'ın ilk eşvcesi. Hazreti Hatice radıyallahu anha. Hazreti Hatice radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin getirdiği yeni dine inanan ilk Müslüman. Ona ilk zevce olma şerefine eren bahtiyar. Soy Sop, zenginlik ve şeref bakımından yüksek bir mevkiye sahip, basiretli, sağlam karakterli, akıllı, kibar, nazik, afif, edep ve fazilet timsali bir hanımefendi. Müminlerin ilk annesi, Resulullah'ın sadık müşaviri. Keremkarlığı unutulmayacak bir zevce, vefa, ve sadakat timsali annemiz. O, yeryüzünde İslam'a ilk inanan ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ilk teslim olan insan. Onun getirdiği davaya ve onun peygamberliğine ilk destek veren şerefli bir eş. Efendisinin en sıkıntılı anında sözleriyle onu teselli eden, ona sevgisiyle ve hürmetiyle büyüklüğünü gösteren, bakışlarıyla, hizmetiyle gönlünü ferahlatan bir arkadaş. Kendisinden sonra gelecek İslam hanımefendilerine hayatı anlama, kavrama ve yaşama konularında eşsiz bir örnek. İslam davasına sahip çıkma hususunda canıyla, malıyla, Efendimiz'e destek olan sadık bir eş. Hazreti Hatice radiyallahu anhâ validemiz, 556 yılında Mekke'de doğdu. Babası Huveylid, annesi Fatıma'dır. Asil bir soya mensuptur. Nesebi baba tarafından Kusay'da, anne tarafından da Lüey'de sevgili peygamberimizin soyuyla birleşir. O, İslam'dan önce Tahir'e lakabıyla anılırdı. İffet timsali bir hayatı vardı. Babası, Kureyş eşrafından büyük bir tüccar olup Ficar savaşlarından önce ölmüştü. Cahiliye döneminde iki evlilik yapan Hazreti Hatice, dul bir kadındı. İkinci kocasının ölümünden sonra gelen evlilik tekliflerini kabul etmedi. Talepleri geri çevirdi. Gönlü, yüce ahlak sahibi birini arıyordu. O, büyük kervanlara sahipti. Güvenli bulduğu kimselerle ortaklaşa ticaret yapmaktaydı. Kervana sahip olacak, mallarının başında gidecek güvenilir birine ihtiyacı vardı. Mekke'ye adamlar çıkararak böyle birini arattı. Tanıdıkların tavsiyesi üzerine çevresinde üstün ahlak sahibi, ve güvenilir bir genç olarak bilinen Muhammed'in bu işe talip olduğunu haber alınca çok sevindi. Çünkü onun doğru sözlü, güvenilir biri olduğunu ve Muhammedü'l-Emin diye tanındığını çok iyi biliyordu. Kervanı götürenlere verdiği ücretten daha fazlasını teklif ederek onunla anlaşma yaptı. Ticaret işlerinden anlayan kölesi Meysereyi de Hizmetine verdi ve ona ''Muhammed sana ne emrederse derhal itaat et, hiçbir fikrine muhalefet etme, döndüğünde onun her halini bana bildir.'' diyerek tembihatta bulundu. Kervanı Şam seferine göndermek üzere yola çıkarttı. Bu yolculuk esnasında genç Muhammed'de harikulade haller görüldü. Sefer müddetince bir bulut ve kuş şekline giren iki melek, devamlı onu güneşten gölgeliyerek korudu. Yürüyemeyecek derecede zayıf düşen iki devenin ayaklarını sıvazlayarak onların süratlenmesini sağladı. Bu sırada kuru bir ağacın altına oturdu ve ağaç yeşerdi. Rahip Nasr'a yeminle onun son peygamber olduğunu müjdeledi. Zira o ağacın altına, ''Şimdiye kadar peygamberlerden başkası ilmemiştir dedi. Yanında hizmet eden Meysere'ye de İncil'deki vasıflarından sordu. ''Gözlerinde kırmızılık var mı?'' dedi. Meysere ''Evet, hem o kırmızılık gözlerinden hiç ayrılmaz.'' deyince, ''Rahip, o son peygamberdir. Keşke ben onun gönderileceği zamana erişmiş olsaydım.'' dedi. Meyseri'yi şaşırtan bir hadisede, Muhammed'in Yahudi bir müşteriyle aralarında geçen konuşmalarıydı. Yahudi pazarlık yapıyordu, söylenenlere inanmadı. Lat ve Uzza adına yemin etmesini istedi. Muhammed de, ben şimdiye kadar onlar adına yemin etmedim, dedi. Birkaç gün sonra satışlar tamamlandı ve büyük bir kazanç elde ederek Mekke'ye döndü. Hazreti Hatice son derece heyecanlıydı. Merakla hizmetçisinin getireceği haberleri bekliyordu. Meyser'e olup bitenleri bir bir anlattı. Kervanın gerisinde kalan develeri nasıl hızlandırdığını, rahibin söylediklerini, Yahudi ile konuşmalarını ve yaptıkları yüksek kârı, meleklerin onu gölgelendirdiğini teker teker anlattı. Hazreti Hatice, kölesi Meyser'den, genç Muhammed'in, bu özel hallerini bir bir dinleyince kendisine hayran kaldı ve evlenme teklifinde bulundu. Arkadaşı Nefise binti Ümeyye bu işte aracı oldu. Teklifi genç Muhammed'e götürdü. O da sevgili amcaları Hamza ve Ebu Talib'e durumu arz etti. Onlarla istişare sonucunda evliliğe karar verdi. Hazreti Hatice'nin evinde toplanıldı. Ebu Talip ve Varaka bin Nevfel'in karşılıklı hitabelerinden sonra 20 dişi deve mihirle nikahları kıyıldı. Hazreti Hatice annemiz 40 yaşında, sevgili peygamberimiz de 25 yaşlarındaydı. Hazreti Hatice bütün servetini Muhammedül Emin'e teslim etti. Ticarete devam edilerek bol kazanç elde edildi. Yaşça büyük olmasına rağmen Hatice bir hanımefendi olarak efendisine son derece hürmetkar davrandı. Çok nazik hareket etti. Son peygambere hanım olma şerefini en büyük nimet bildi. Bunun için maddi ve manevi hiçbir fedakarlıktan çekinmedi. Sıkıntılarını hafifleten bir sükunet kaynağı oldu. Hizmetiyle aile yuvasını cennetten bir köşe haline getirdi. Misafirperverdi. Cömertti, şefkat ve merhametliydi. Yetimlere, kimsesizlere sığınaktı. Güler yüzlüydü, filaset sahibiydi. Efendisinden gözünü ayırmazdı. Sözünü yerde bırakmazdı. Hal ve tavırlarından, söz ve davranışlarından, hareketlerinden maksadını anlamaya çalışırdı. O, keremkarlığı unutulmayacak bir zevceydi. Bir sefer dönüşü, Yeğeni Hakim İbni Hizam, henüz küçük bir çocuk olan Zeyd İbni Harise'yi köle olarak satın alıp Mekke'ye getirmişti. Hizmet etmesi için halası Hazreti Hatice'ye hediye etti. İki cihan güneşi efendimiz çocuğu görünce, ''Eğer bu köle benim olsaydı muhakkak onu hürriyetine kavuştururdum.'' buyurdu. Hazreti Hatice annemiz bu söz üzerine Zeyd'i efendisine hediye etti. Efendimiz de bu küçük yavrucağızı azat edip hürriyetine kavuşturdu. Aile yuvaları işte böyle firaset sahibi, anlayışlı, itaatkar hanımefendilerle cennetten bir köşe haline gelir. Efendisinin bir dediğini iki etmeyen, sözünden, işaretinden ve davranışlarından ne demek istediğini anlayan, sevincini kendi sevinci bilen, onun arzularının yerine gelmesine ve onun mutluluğuna öncelik veren saliha hanımlarla ancak yuvalar mutlu olur. Hazreti Hatice annemizin bu evlilikten iki erkek, dört kız çocuğu oldu. İlk çocuğu Kasım'dı. Efendimiz onunla künyelendi. Ebul Kasım dendi. İki yaşına kadar yaşadı. Kızları Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatımay'dı. Son çocukları Abdullah'tı. Nübüvvetten sonra doğdu. Çok kısa ömürlü oldu. Daha henüz sütten kesilmeden öldü. İki cihan güneşi Efendimiz 40 yaşlarına varmıştı. Yalnızlık ona sevdirilmişti. Kavminin putlara taptığını gördükçe onlardan uzaklaşmak isterdi. Her yıl Ramazan ayında yaklaşık bir ay müddetle Mekke'den çıkar, Hira mağarasına giderdi. Orada ibadet ederdi. Tefekküre dalar, Kabe'yi seyrederdi. Bu gidiş-gelişler esnasında yoldaki ağaçlar kendine selam verir oldu. Bir takım ışıklar görmeye, sesler duymaya başladı. Bunların cinlerle ve kahinlerle ilgili olduğunu zannederek korkardı. Zaman zaman bu hallerini hayat arkadaşı ve sırdaşı hanımına anlatır, Ondan teselli beklerdi. Bir gün annemize şöyle açıldı. Ey Hatice, ben ışıklar görmeye, sesler işitmeye başladım. Ben bir kahin olmaktan korkuyorum. Allah'a yemin ederim ki şu putlardan ve kahinlikten nefret ettiğim kadar hiçbir şeyden nefret etmem. Hazreti Hatice annemiz efendisindeki cevheri önceden keşfetmişti. Onun son peygamber olarak vazifelendirileceği günleri beklemekteydi. Hizmetini ve hürmetini ona layık bir hanımefendi olarak yapmaktaydı. Onun korku ve endişelerini büyük bir basiret ve anlayışla şu ifadeleriyle yok etmeye çalıştı. Allah seni hiçbir zaman öyle yapmaz. Çünkü sen emanete riayet edersin, akrabana iyilikte bulunursun, asla yalan söylemezsin. Sonra birlikte Varaka bin Nevfe'le gittiler. Durumu ona anlattılar. Hristiyanlık üzere geniş bilgisi olan Varaka, iki cihan güneşi efendimize korkulacak bir şey olmadığını söyledi ve sesi işitince oradan uzaklaşıp başka yere gitme. Sana söylenilen şeyi iyi dinle. Sonra söylenilen şeyleri bana haber ver, dedi. Bütün bunlar onu yükleneceği büyük vazifeye hazırlamak içindi. Allah Teala, Habibini yavaş yavaş hazırlıyordu. Hazreti Hatice radıyallahu anh'a validemizin, hayatta en önemli hizmetlerinden birisi, Efendimizin peygamberliğini tereddütsüz kabul edip, herkesten önce iman etmesi ve onu bütün varlığıyla desteklemesidir. 610 yılının Ramazana iyiydi. Her zamanki adeti üzere yine Hira mağarasına gitmişti. Orada Rabbine ibadet ediyordu. Cebrail aleyhisselamı daha önce görmemişti. Fakat ilahi vazifenin tebliğ edileceği vakit gelmişti. Cebrail aleyhisselam geldi. Gür fakat tatlı bir sesle "Oku." dedi. "Efendimiz, ben okuma bilmem." dedi. Cebrail onu kucakladı ve sıktı. Bu hal üç kez tekrarlandı. Sonunda Cebrail aleyhisselam Alak suresinin şu mealdeki beş ayetini okudu. Peşinden Efendimiz'e de okuttu. Tebliğini yaptı ve oradan kayboldu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yaradan Rabbinin adıyla oku. O Rabbin ki İnsanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O, insana kalemle yazı yazmayı öğretendir. O, insana bilmediğini öğretendir. Fahri Kainat, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, büyük bir heyecan içerisinde yüreği titreyerek evine döndü. Annemiz, Efendimiz'i büyük bir sevinçle karşıladı. Gözünü mübarek yüzünden ayıramadı. Şimdiye kadar görmediği bir nur vardı yüzünde. Etrafa güzel kokular yayılıyordu. Tatlı bir şekilde alnından öptü ve ''Anam babam sana feda olsun. Yüzünde şimdiye kadar görmediğim bir nur görüyorum. Şimdiye kadar hissetmediğim bir koku alıyorum.'' dedi. Efendimiz heyecanlıydı. Ancak ''Beni örtünüz, beni örtünüz.'' diyebildi. Hazreti Hatice annemiz hemen üzerini örttü, sardı, sarmaladı ve yatırdı. Bir müddet dinlendikten sonra kendine gelen Efendimiz kalktı ve başından geçenleri en yakın sırdaşı, teselli kaynağı, biricik hayat arkadaşı ailesini anlattı ve ''Bana neler oluyor Hatice? Doğrusu korkuyorum.'' dedi. Hakkı, hakikati tam kavramış olan annemiz, bir peygamber hanımı olarak Efendimizdeki korku ve endişeyi şu sözlerle gidermeye çalıştı. Böyle konuşma. Korku ve endişe duymana gerek yok. Üzülme. Yemin ederim ki Allah hiçbir zaman seni utandırıp üzmez. Çünkü sen akrabanı gözetir, doğru konuşur, işini görmekten aciz kimselerin elinden tutarsın. Komşularına nazik ve şefkatli davranırsın. Yoksulları kayırırsın. Misafirleri ağırlarsın. ''Haksızlığa uğrayan kimselere yardım edersin.'' dedi. Hazreti Hatice annemiz endişesini iyice gidermek için Efendimiz'i her zaman kendisine fikir danıştığı amcasının oğlu Varaka'ya götürdü. ''Bak amcamın oğlu ne söylüyor?'' diyerek onu dinlemesini istedi. Tevrat ve İncil'i iyi okuyan bu Hristiyan alim Efendimiz'i dinledi, sevinçli bir şekilde ona ''Kuddüz!'' düz. bu gördüğün melek, bütün peygamberlere vahiy getiren melektir. Sen bu ümmetin peygamberisin. Ah ne olurdu kavmin seni yurdundan çıkaracakları zaman ben sağ ve genç olsaydım.'' dedi. ''Efendimiz, onlar beni çıkaracaklar mı?'' dedi. ''Varaka, evet çıkaracaklar.'' dedi ve şunları ilave etti. ''Yeni bir din tebliğ eden hiçbir kimse yoktur ki düşmanlık ve işkence görmesin. Eğer ben senin davet günlerine yetişecek olursam sana yardım ederim.'' diyerek destek verdi. Varaka, Hazreti Hatice annemize de şu talimatı verdi. ''Cebrail, Allah ile peygamberler arasında Allah'ın eminidir. Sen Muhammed'i Cebrail'i gördüğü yere kadar götür.'' Kendisine gelen meleği tekrar gördüğünde örtünü aç. Eğer o Allah tarafından gönderilmişse kaybolur görünmez dedi. Bu bilgileri ve tavsiyeleri aldıktan sonra Efendimizle birlikte Hazreti Hatice radiyallahu anh'a oradan ayrıldılar. Yolda giderken firasetli annemiz Efendimizden sana gelen tekrar geldiğinde bana haber verebilir misin diye ricada bulundu. Efendimiz de ''Peki'' dedi. Biraz sonra melek yine geldi. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu haber verdiğinde Hazreti Hatice annemiz ''Gel de sol dizimin üzerine otur'' dedi. Efendimiz de oturdu. Annemiz ''Onu yine görüyor musun?'' diye sordu. Efendimiz ''Evet'' buyurdu. Hatice annemiz ''Öyleyse kalk da sağ dizimin üzerine otur'' dedi. Peygamberimiz denileni yaptı, meleği yine gördü. Hatice validemiz onu kucağına oturtup tekrar sordu. Peygamberimiz meleği yine gördü. Bunun üzerine annemiz başını açtı ve ''Yine görüyor musun?'' diye sordu. İki cihan güneşi efendimiz ''Hayır görmüyorum.'' buyurdu. Hazreti Hatice radıyallahu anh'a annemiz meseleyi anladı ve tebessüm ederek, ''Müjdeler olsun sana, vallahi bu sana gelen şeytan değil, bir melektir.'' dedi. Gerek Varakan'ın sözlerinden, gerekse bu tecrübeden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biraz daha rahatladı. Hazreti Hatice bununla da kalmadı. Utbe bin Rebiyan'ın kölesi Addas'a gitti, ''Allah aşkına sen Cebrail hakkında bir şey biliyor musun?'' diye sordu. Addas, bilgili bir Hristiyandı. Cebrail ismini duyunca birden heyecanlandı ve Kudüs, Kudüs, pak ve kusursuz, halkı putlara tapan bu beldede Cebrail anılır mı hiç?'' diye hayretini ifade etti. Hazreti Hatice, heyecanla ''Onun hakkında bir şey biliyorsan söyle'' dedi. Addas, ''Cebrail namus ekberdir.'' O, Allah ile peygamber arasında Allah'ın emin elçisidir. Musa ve İsa aleyhisselama da gelmiştir. O, ancak bir peygambere gelir, başkasına gelmez deyince, Hazreti Hatice annemiz iyice rahatladı. Korkulacak bir şey olmadığını anladı. Yıllarca beklenen son peygamberin gelişine ve onun ailesi oluşuna hamdetti. Hazreti Hatice annemiz, Efendimiz'i hep düşünceli görmekteydi. Zira ona büyük bir görev yüklenmişti. İçinde bulunduğu cemiyette bu vazifeyi yerine getirmek kolay değildi. Bütün dünya getirdiklerinin karşısında yer alıyordu. Efendimiz, zihnini meşgul eden ve gönlünü tırmalayan bu büyük derdini annemize, ''Bana kim inanır ya Hatice?'' diye seslendi. Soyu sopu zenginliği, güzelliği ve olgunluğuyla fazilet timsali annemiz, büyüklüğüne büyüklük katan firasetli davranışlıyla, şeref ve izzetini artıran teslimiyetiyle Efendimiz'e destek verdi ve ''Sana kim inanmaz ki? Önce ben inandım.'' deyip kelimeyi şahadet getirdi. O, İslam'ın ilk mümini oldu. Allah Resulü'nün ilk destekçisi oldu. O, sevgililer sevgilisine karşı teslimiyetini, sadakatini, itaatini ve refikalığını önce ben inandım diyerek ilk hamlede gösterdi. O yüksek ruhlu annemiz dünya durdukça bu yüce davranışıyla anılıp hatırlanır oldu. Sevgili hanımının iman etmesi üzerine Efendimiz büyük bir moral buldu. İlk iş olarak Cebrail aleyhisselamın Kendisine öğrettiği abdest alıp namaz kılmayı ona da öğretti. Sonra Cebrail aleyhisselamdan gördüğü şekliyle birlikte gizli gizli namaz kılmaya başladılar. Bir müddet sonra çocuk yaştaki Ali onları ibadet ederken gördü. Yaptıkları hareketleri merak etti. Ne yaptıklarını sordu. Efendimiz namaz kıldıklarını söyledi. Ona yeni gelen dini anlattı putların hiçbir faydası olmadığını, bunlara inanmanın, ibadet etmenin akıllıca bir işi olmadığını açıkladı. Şayet yeni dini kabul etmezse bu işi şimdilik gizli tutmasını istedi. Ali'nin gönlünde İslam nuru parlamıştı. Ama çocuktu. Bir de anne babaya danışmayı düşündü. Fakat birdenbire içinden bir ses geldi ve kendi kendine ''Allah beni dünyaya getirirken'' ana babama mı danıştı ki ben Allah'ın yeni dinine girmekte onlara danışayım dedi. Gönlünün derinliklerinden gelen bu sese tabi oldu ve derhal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldi. Kelimeyi şehadet getirerek yeryüzünde üçüncü Müslüman olma şerefini elde etti. Vefa ve sadakat timsali Hz. Hatice radıyallahu anh'a validemiz, Müşriklerin zulmü karşısında iki cihan güneşi efendimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Müşriklerin ekonomik ambargolarına karşı bütün malını ortaya koydu. Müslümanların ihtiyaçlarını giderdi. Üç yıl müşriklerin boykotuna karşı direndi. Bütün servetini Allah ve Resulü yolunda harcadı. O, iki cihan güneşi efendimizle 25 yıl kadar süren mutlu bir evlilik hayatı yaşadı. Sıkıntılara, eza ve cefalara fedakârâne bir şekilde sabretti. Bir anne için kolay olmayacak acılara tahammül etti. Peş peşe iki oğlunu, Kasım ve Abdullah'ı kaybetti. Kadere teslimiyetin, Allah'a tevekkülün ve sabrın en canlı örneği oldu. Bir ara Efendimiz'e, ''Ya Resûlallah, onlar şimdi nerededirler?'' diye sordu. İki cihan güneşi Efendimiz de, ''Cennette'' buyurdu. Annemizin yavrularına karşı hasretini, hüznünü bu müjdeyle gidermeye çalıştı. Hazreti Hatice radıyallahu anh'a annemiz bu cevapla kendini teselli edip gönlünü huzur ve sükunete erdirdi. Yaşı da bir aylı ilerlemişti. Dolu dolu 65 sene geçirmişti. Her fani gibi onun da ömrü tamamlanacaktı. Dünyada ektiklerini biçmeye... Ebedi aleme göç edecekti. Orada sıkıntısız bir hayata kavuşacaktı. Allah Teala'nın hükmü mutlaka gerçekleşecekti. Hicretten üç yıl kadar önceydi. Hazreti Hatice radıyallahu anh'a annemiz Ramazan'da hastalandı. 620 tarihinde Rabbimizin müjdelediği cennetteki sarayına uçtu. Bedeni Mekke şehrinde kaldı. Hacun kabristanına defnedildi. Kabrine bizzat peygamberimiz indi. O tarihte farz olmadığı için cenaze namazı kılınmadı. Efendimiz aynı sene içerisinde amcası Ebu Talib'i de kaybetti. O seneye üzüntü, keder yılı manasına senetül hüzün dendi. Hazreti Hatice annemiz iki cihan güneşi efendimizin sadık bir müşaviriydi. Kederini, sıkıntısını hafifleten bir teselli kaynağıydı. Kübra sıfatı ona en büyük hanımı olması sebebiyle verilmişti. Ömrü boyunca Efendimiz onu hiç unutmadı. Onun fedakarlığını, dostluğunu her fırsatta andı. Evde koyun kesildiği zaman Hazreti Hatice annemizin eski dostlarına birer parça gönderirdi. Bir defasında kız kardeşi Hale, Hane-i Saadet'e girmek üzere izin almak için kapıyı çaldı. Efendimiz onun sesini Hazreti Hatice annemizin sesine benzeterek heyecanlandı ve ''Allah'ım bu huveylit kızı haledir.'' dedi. Bu sevgiyi kıskanan Hazreti Aişe radıyallahu anhâ, annemiz kendini tutamayarak ''Ya Resulallah devamlı Hatice'den bahsediyorsunuz halbuki Allah size ondan daha hayırlısını verdi.'' dedi. Rahmet ve şefkat peygamberi Efendimiz Aişe radıyallahu anh'a annemizin bu sistemli sözüne karşı Hayır ya Ayşe Ondan iyisi verilmedi. Çünkü O, herkes küfür içindeyken bana iman etti. Herkes beni yalanlarken O tasdik etti. Herkes malını benden esirgerken O malına ortak etti. Ve Allah bana ondan çocuklar ihsan etti buyurdu. Hazreti Hatice annemizin büyüklüğünü bu sözleriyle ümmetine duyurdu. Aişe radiyallahu anh'a annemiz de söylediği sözün yanlışlığını anladı ve Efendimizden özür dileyerek şöyle dedi. Ya Resulallah, Allah'a yemin olsun ki bundan sonra Hatice'nin hatıralarını sizden dinlemek istiyorum. İki cihan güneşi Efendimiz yine bir gün, Hazreti Hatice annemizin hatıralarını anlatırken onun hakkında hem çocuk annesi hem de ev işlerini tanzim edendi buyurdu. O bu ümmetin kadınlarının en hayırlısıydı. Yüce Rabbimiz onu cennette köşkle müjdeledi. Cebrail aleyhisselamı bu müjdeyi bildirmek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize gönderdi ve Hatice'ye ''Rabbinden ve benden selam söyle. Onu cennette inciden yapılmış bir sarayla müjdele. Orada ne gürültü patırtı vardır ne de çalışıp çabalamak. Zahmet, külfet bulunmayacak.'' buyurdu. ''Rabbimiz bizleri annemize layık evlat eyleyip şefaatlerine nail eylesin. Cennetteki köşkünde cem eylesin. Amin.'' Hanım Sahabiler Peygamberimizin Hanımları Eser Mustafa Eriş Seslendiren Emrullah Uzun